Merhaba değerli dinleyenler. Erkan'la çok canlı başladı ve saat 18'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sevgili Kutsi bugün canlı yayın konu. Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Önce ben dedim... Yine yani. her zamanki gibi olağanüstü için ya... Bu ne güzel teaserlar, bu ne güzel tanıtımlar... Erkan'cığım sağ olasın... Seninle en son biz e, 4 yıl kadar önce bu stüdyoda birlikteydik... E, evet... O programda giriş konuşmamız... E, bu programın fragmanına girdi... Ve 4 yıldır her çarşamba o fragman önce seninle başlar... Ya ee, süpersin teşekkür ederim ya... Senin yerin ayrı bende biliyorsun... Sağ Rabye, ol... Yedir'in de aynı şekilde... Eksik olmaz... Hoş geldin... Hoş bulduk... Nasıl keyifler? Çok şükür iyi... Yine olağanüstü karşıladı dün beni... <gülüyor> Gerçi biraz e, geç geldim fazla muhabbet edemedim yolu karıştırdım Şey biraz e, evet yanlış sapaktan gelmişim biliyorsun İstanbul'daki tek Handikap e, mı diyeyim artık şey yollardan evet. Böyle bir yeri kaçırdın mı çok uzak yerden dönmek zorundasın Ben de e, daldım e, Eyüp tarafına girmişim e, Ama otakçıları arka taraftan çıktım yani çok, Geldim hemen Evet e, Biraz geciksem de Yine sevenlerini yanıltmadın ee, Harika bir albüm oldu Teşekkür Rater ederim çok güzel. Teşekkür ederim eksik olma ee, Yanıltmak için zaten yapmadım biliyorsun Sevenler ayrı Sizler apayrısınız onu da söyleyeyim Çünkü radyolar bu işin Ve sizin yaptığınız iş Ve sizden geri dönen cümleler Benim için çok önemli Bir de her zaman sen de açıksındır yani eleştiriye de sonsuz açık bir insan olarak Güzelse güzel, kötüyse kötü diyebilirsin Güzel kelimesini duymak gerçekten çok sevindirici sağ olasın Eyvallah Peki hadi bir nefeslenelim ilk eserimizi paylaşalım Hangisi olsun? Hangisini istersen Şimdi haberlerden sonra yani biz merhaba demeden önce töreni dinlettik Töreni ee... dinledik Güzel. İkinci eserimizi sen seç ondan sonra tamam. de seç. Ee, hareketli bir şarkı gelsin. Ee, beş numara kısmetine güven. Bekala. Böyle eserleri dinlemeden önce de e, bir... Özelliği var mıdır veya kısmetine güven? E, Soner Sarıkabadayı e, imzası taşıyan bir şarkı, benim albümde en güvendiğim şarkılardan bir tanesi. fremen koryiplerinin üzerine gitar kompozisyonu çok iyi bir ritim kompozisyonu hazırladı Mertal içeli düzenliydi. E, güzel bir e, aranje... güzel bir şarkı. E, herkes kısmetine güvensin. E, bir yerde bir şekilde sizi bekliyordur yani. Ne hikaye? I'm Kutsi'den dinledik eseri, yeni albüm Bambaşka'da yer alan şarkıları bugün dinliyorsunuz. Ve sevgili Kutsi ile sohbetimiz devam ediyor sevgili dinleyenler. Bambaşka. Bambaşka e, e, albümün isim parçası e, ve Sinan Açıl çalışması. Ondan sonra Zor Olsa da geliyor, Zor Olsa da Söz Müzik bana ait. Sonra Boya, Sarı kabadayı sıralamada üçüncü yer alıyor. 4 numara Melek Sen beni gülümseten bir meleksin hayata bağlı kalmama tek sebebsin. Benim söz müzik, söz müzik kutsi. Beş numara, e, kısmetine güven soner sarıkabadayı. Altı numara, e, son mektup söz yani, müzik bana ait. Yedi numara, sigar gibi, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Sağ açık yedi numara. Evet. <gülüyor> yedi numarada şey var, mektup, tören var. Hmm. Sekiz numara kiracı nezih üçler. Dokuz numara yirmi yaşlar, Tanzer Gümüş ve Kutlu çalışması. On numara, on numara bir şarkı. Bugün özellikle e, radyo 7 dinleyenlerine ve sana dinletmek istediğim bir şarkı. Kapımı Çal diye bir şarkı. Hı hı. Çok güzel bir kompozisyon var şarkı içerisinde. Altı e, e, tane kutlu şarkısı var. ...iki tane sanatçı sarı kabadağı ne Tanzer Gümüş ve Sinan Akçıl çalışmasından oluşan. Ceyhun Çelikten, hı hı. Suat Aydoğan, işte e, Mert Ali Çelik ve e, Sinan Akçıl aranjörleriyle doptolu bir albüm ve Ve, e, en özel isimlerden bir tanesi ki son zamanlarda müzik piyasasına çok iyi çıkış yaptığı prodüktör olarak Polat Yağcı'dan bahsetmek istiyorum Pop Production e, imzası taşıyor Polat Yağcı imzası taşıyor albüm 2 e, yıla yakın bir süredir proje içerisindeydi ama son dört ayda hızlandı bizim albüm Arap Atı gibi oldu biraz sonradan hızlandı öyle dört ay içerisinde bütün her şey bütün her şey projelendirildi ve stüdyoda yoğun bir çalışma temposu geçirdikten sonra bu albümü sevenlerle buluşturduk vallahi nefes almadan dört dakika kadar konuştun inanılmaz güzel özetledin işi ben hiç araya girmeyeyim dedim ya bu albüm bir özetler misin diye sormama fırsat vermeden albümü çok güzel özetledin sağ olasın teşekkür ederim yani Yani şey e, albüm üzerinde daha çok çok konuşacağız bütün şarkıları paylaşacağız çünkü senin programın özelliği e, doğru zamanda doğru şarkılardan e, oluşuyor ve doğru cümlelerden oluşuyor tabii ki çok çok konuşacağız edeceğiz. Peki şunu soracağım sana Kudüs'ü bu dördüncü albüm değil mi yanlış hatırlamıyorsam? Beşinci, Beşinci albüm. albüm. Şimdi tabii e, hepsinin sende yeri ayrıdır ve yıllar geçti çünkü sen artık e, Türkiye'de kendini kanıtlamış çok başarılı bir yorumcusun. Aynı zamanda iyi bir e, bestecisin. Teşekkür ederim. E, tabii e, popülaritinle beraber e, halk tarafından da çok tanınıyorsun, seviliyorsun. Mesela bu albümde de o ilk albümdeki heyecanı yaşıyor mu insan? Tabii ki yaşıyorum. Yaşamaz olur Her albümde bir önceki albüm heyecanını aratmaması için zaten çabalıyoruz. Ama e, Sana Ne albümü bir çıkış albümüydü. Gerçekten bir çıkış albümüydü. Yani o dönemde hani senin çıkışın hayatında senin çıkış albümün ne dese de Sana Ne diyeceğim. Bu 2-2-4 iki, iki, yani o şarkı. Bir kere yapıldı, e, damgasını vurdu ve o albümde birçok şarkılar damgasını vurdu. E, ondan sonraki albümler de zaten öbürünü aratmaması gerekiyordu. E, hepsi proje albümleri oldu. E, ticari amaç, evet tabii ki hayatımızı ilham ettiriyoruz. Bir duruş sergiledik, e, ekmeğimizi bir şekilde kazanmaya çalışıyoruz. Evet. O da var ama andan daha önemlisi e, herkesin içine sinen... Bir şarkı herkesin içine eşlenen albüm, herkesin kendini bulduğu şarkılar. Hı hı. Sloganı düzgün şarkılar olsun istedim. Heh. Yani bu albümde de ona çok özen gösterdim. Nasıl Sanane albümünde bir doğum günü parçası varsa, işte ne bileyim bir geçer varsa, ağlama kalbim aşkın gururu sanane, canın sağ olsun varsa, hı hı. aynı şehirde nefes almak Albümünde de ilan aşk vardı, aynı şehirde nefes almak vardı. Duvardaki resim vardı Cengiz abiyle evet. düet yaptığımız. Orada da birçok şarkı vardı. Hediyem olsun vardı Ondan sonra aynadaki yüzün karşılığı benim çıktı Aynadaki yüzün karşılığı benim de sağlam şarkılardan oluşuyordu O albüm biraz herhalde bu telaş içerisinde Ben çok fazla promosyon yapamadım e Yani yaptık ama yapamadım Çünkü yoğun bir dizi temposu vardı Fakat bu albümde çok rahatım Direkt kendimi albüme konsantre etmiş hı hı. durumdayım yani Peki Hadi yine bir eserle devam edelim Yine hareketli bir eser Hareketli kiracı geliyor evet. Nezih Üçler şarkısı Nezi kardeşime de sevgilerimi yolluyorum buradan Ee, Yunan e, ezgileri içeren çok şık şarkılardan bir tanesi Benim albümde çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi hmm. insan yerinde duramıyor bu şarkıyı dinlediğinde Aranje Suat Aydoğan'ın Ezgi Üçler ve Söz Müzik İcra Kutsu'dan geliyor sizin için Kiraz. üşüdü bir rüyadan uyandırdın yokmuşsa senin kimselere ihtiyacın keşke I'm be Radyo 7'de Erkan'la çok canlı. Kutsi bugün bizimle sevgili dinleyenler. Ee, bu arada maçı izlemeyip bizi dinleyenlere ve maçın durumunu soranlara da söyleyeyim. İlk yarı 0-0 bitti. İlk yarı 0-0 bitti değil mi? Evet. evet. Ona da söyleyelim. Örne Beşiktaşlı bir olarak Trabzon ve Fenerbahçe'ye başarılar diyelim buradan. <gülüyor> bu sene üzüldüm biraz ya. Evet. Ama geçen sene çok mutlu oldum. İki kupayı birden almıştık. Her sene olduk de öyle. bırak biraz da garibanlar alsın. Onlar sevilsin. <gülüyor> Ya e, Evet doğru diyorsun. Şimdi e, dün müydü evvelsi gün müydü e, internet sitelerinde bir televizyon programını canlı e, yaptığını söylenerek e, banttan vermişler. İnsanları kandırdı. E, Daha diye. program Neydi verir o? miydi Erkancığım ya? Evet ben de buradan bir açıklama yapayım. Şimdi biz Kanal Türk'te Kudüsü ile bambaşka diye bir programa başladık. Formatı konser formatı kon ve sanatçı... E, e, Arkadaşlarım gelecek konuğum olacak evet. Gittiğimiz şehirlerde e, Oradaki halka hem konser veriyoruz hem iç içeyiz Hem de canlı yayınlanıyoruz e, Aydın'a gittiğimizde Konser canlı yayınlanacaktı ama gündüz şey kararı alındı ee, İnanılmaz bir hava bozuktu Hı. Bir bulut geliyordu yağmur indiriyordu bir güneş açıyordu bir bulut geliyordu yağmur indiriyordu güneş açıyordu Ve canlı yayında da açık havada çok büyük risk taşıyan bir e, doğa olayı yani Ve evet. kanalla yapım arasında da şöyle bir karar alınmış prodüksiyon arasında Hani e, bunu riske girmeyelim Band çekelim band çektikten sonra yayınlayalım diye ee, Aydın Valisi işte işte İsa Belediye Başkanı ve Kaymakam'ın işte biliyorlardı zaten mevcut Ee, zaten program yayınlanmadı bile yani Hem Haber öyle e, ilerliyor ki Ve birden e, ben de şaşırıyorum yani Haberi de Brok, ben de okudum yani... Yayınlanmadı bile daha program Yayınlandı Allah da canlı Allah. yazdı falan öyle bir şey yok yani Herkes e, bir şeyler söylüyor vallahi hmm. ya kimseyi de kandırmış değilim Daha çünkü program çıkmadı bile ortaya yani. <gülüyor> Daha projemizi tamamlıyoruz yani Öyle işte yani Peki işin aslı bu diyorsun normalde. Orada da söyledik zaten yani herkese e, hani 12 bin kişi e, kandırıldı falan Hı -hı. alakası yok. Yani canlı yayın saati vardır. Zaten ben orada e, Baha'ydı konuğum orada. Hı -hı. Sevgili bah Baha'nın da yeni albümü çıkmıştı evet. ve ilk programıydı. Polat Yağcı'dan çalıştığımız arkadaşlarımızdan bir tanesi. Hı -hı. Ve biz de zaten ekip sanatçı arkadaşlarımızla güzel bir program konsept hazırlıyoruz. Hı -hı. Diğer sanatçı arkadaşlarım da gelecek. Ama e, orada Talesizlik oldu yani hava çok kötüydü Ve o hava kötüyken Düşünsene canlı yağ, e, yayında Bir yağmur indirdiğini ne yapacaksın hı hı. E, Önlemini almak için ban çekim yapacaksın Ondan sonra havalar daha düzeldiğinde ileride Çünkü açık hava konserleri oluyor bunlar Heh. Ve e, Ek Akdeniz bölgesinde Marmara bölgesinde Geziyoruz e, Tabi buna İç, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu'da dahi Gittiğimiz yerlerde konserlerimizi ekrana yansıtıyoruz Kutsu ile bambaşka diye Oranın e, Kültürel etkinliklerini e, Tarihi e, dokularının Her şeyini gösteriyoruz hı hı. Aynı zamanda çok da güzel bir müzik programı Mesela önümüzdeki hafta Nerede olacaksınız belli mi? Önümüzdeki hafta Turgutlu'da olacağız Manisa Turgutlu'da olacağız inşallah e, Tabi bu e, Hava şartlarıyla da doğru orantılı Yani şimdi Ben de e, bilmiyorum ama şartları çok güzel olursa. Peki bu konu ee, devam devam edecek. şuradan da çıktı. Ee, Selda Atabay Ankara'dan bize yazıyordu. Kutsi ile bambaşka programında Ankara'ya gelecek misin? Ne olur şuraya, gel artık Ankaralılar seni çok özledi diyor. Ben de Ankara'yı çok özledim. <gülüyor> İnşallah geliriz. Bizim konserlerimiz devam edecek şu anda. Şu promosyon koşturması içerisindeyim. Promosyon hı hı. derken C ben geldim. Yani albüm bambaşka Kutsi geldi. Herkesi çok özledim. Gerçekten çok özledim. Ve bu albümü bir an evvel paylaşmak istiyorum. Ama o kadar güzel talepler var ki sizin gibi değerli dostlarım arkadaşlarım hani bizde de program yap et falan. Şimdi az önce içimden onu geçiriyordum yani... Yani radyalara gidiyorum ediyorum sonra kopuyoruz. Niye kopuyoruz bir adam? iki ay sonra yine git. Sana herkesin kapısı açık değil mi? O koşturmaca koşturmaca yani. Ve yani insanlara da güzel bir şey yapmışız hazırlamışız. Herkes dinlesin. Herkes haberdar olsun. Şimdi üstün. senin bir özelliğin de vardır. Bunu gerçi arkandan da ben konuşuyorum ama yüzüne de karşı da bunu söylemiş olalım. Tabi bu meslekte 16 yılı geride bırakıyorum ve birçok evet. sanatçıyla Ee, gerek programlardan olsun gerek özel hayattan dostluğum var ama e, sen e, o nadir insanlardan birisin yani popüleriten arttıkça sen e, hiçbir zaman öyle e, havalanan biri olmadın daha alçak gönüllü oldun her e, popüleriten arttığında e, bizlere hep yakın oldun eksik olma yani sonuçta e, <gülüyor> bu benim özellikle yapmış olduğum bir şey değil gerçekten bir şey değil ha, yani. kimleri gördük biz yani ee, değil mi Benim özellikle yapmış olduğum bir şey değil ama e, annem babamın e, yetiştirme tarzımı diyeyim e, onların kendi mütevaziliği diyeyim aslında e, benim e, böyle popülaritemin ve e, hani yükseliş yavaş yavaş da olsa yükselişin e, benim kendi gönlümde e, bizimkilerin ailemin e, yükselmesi anlatabiliyor muyum? Peki. Bu arada annemden bahsetmişken... ...anneciğim bizi dinliyorsun... E, ...ellerimden eperim, sevgilerimi yolluyorum... E, ...bu hafta pazar günü... E, ...anneler günü, hani başta kendi annem olmakla birlikte... ...bütün annelerin anneler gününü kutluyorum... ...Allah sizleri başımızdan eksik etmesin... ...ellerinizden öpüyorum... E, ...güzel bir şey... Evet, e, sevgili dinleyenler Kutsu... E, ...inanılmaz hitabeti güçlü bir... E, ...insan... E, ...bir yazılı kağıttan okumuyor bunları... E, ...tüm cümleler e, doğaçlama <gülüyor> anında... ...seri bir şekilde... Ne diyelim, nefes biraz daha. Sevdim şey mi bizim albümde on numara bir şarkı var, kapımı çal diye, sözümüz iyi bana ait. Hı hı. Ee, bu aslında en kıdemli şarkılardan bir tanesi albümde. Sekiz yıldır e, albümde yer almayı bekliyordu sabırsızlıkla. sabırsızlıkla diyorum çünkü her besteye başladığımda beynimin bir köşesinde kapımı çanlı olacak diye ikinci ses diyordu bana. Yani onu, onu niye kenara atıyorsun? Hmm. Adam yeni şarkılar yapıyorsun ama bu şarkı 8 yıllık bir şarkı 8 yıllık şarkı, bir geçmişi olan bir şarkı ve artık demini aldı ve çok iyi bir cümle kurdum en sonuna hmm. albümü çünkü çok gerekiyordu en son cümlesini yapamamıştım şarkının evet. radyoyu da dinleyenler için En güzel şarkılarımdan bir tanesi gelsin. Kapımı çal. Belki keyifle dinliyoruz. Bir sonbahar akşamında elimde resim. Yaptığım danışan masan. Yaptığımdan utanmasam döner gidildim. Hani açmazdın başka gönülde. Sen yalancı rüzgarların yağmuru oldun. Hani açmazdın başka gönülde. Sen yaralı. I bir şarkı. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ve Efendim biz... size layık değil ama işte. Ee, olmaz olur mu? Harika olmuş. <gülüyor> sağ ol. Sağ ol ya, Şimdi e, normalde... Bu Me arada senin gözlerin kanlanacak birazdan. Çünkü e, e, sayın dinleyenler Erkan e, önünde monitörde maillerle boğuşuyor. Ben de burada acayip keyif alıyorum yani. Herkes sağ olsun yığılmış durumda. Şimdi e, mail gönderebilirsiniz demedik. Mail adresimizi vermedik ama ona rağmen e, yemin ediyorum inanılmaz bir e, yoğunluk var. Ne güzel Her ya, dakikada artıyor önümdeki e, Tüm mesajları tabii ki okuyamayacağım Çünkü onları okursak biz hiç sohbet edemeyiz sen de O cevap mesajları edemeyorsan... yollayanlar kimler biliyor musun Hayatımın en umutsuz anında Ve en gerçekleriyle Karşılaştığımda bile yüzümdeki Gülümsemeye sebep olanlar Güzel Şimdi artık şansa bazıların üstüne tıklayacağım Çünkü içeriklerini de hakikaten e, Bilmiyorum o nedenle artık kime denk gelirse o mesajları okuyacağız onlardan biri mesela sevgili Figen yazmış İzmir'e beklediklerini söylemişler. Ee, bu arada Ceylin Adanın resminde kısa zamanda görmek istiyorlarmış. <gülüyor> Cumartesi günü çıktığım programda çok yorgundum ve halsiz görünüyordun. İnşallah hasta değilsindir demişler. Ya bir tanem benim teşekkür ederim figencim sağlı. Onların öyle de bir özelliği Nasıl dikkat var biliyorsun. Yani dinleyenlerin, sevenlerin, izleyenlerin gerçekten Allah razı olsun. Ee, benim Hı -hı. en ufak bir şeyim de bile her yerden her şekilde ulaştırabiliyorlar yani. Aslında ulaşmak işte çok zor diye görüyorsun bir şekilde. Karşılaşıyoruz evet. yani ee, Şeyden Aydın'dan gelmiştim Ferhat Göçek'in programındaydım bizlerle birlikte Gerçekten çok yorgundum yani Ve ayakta durmaya çalıştım ama Bizde yorgunluk diye bir şey söz konusu değil Hiçbir zaman öyle bir şeyi kabul etmiyorum Ben 1 Nisan günü albüm çıktığında bile e, Hastaneye yattım 8-9 evet. saat kaldım ve orada serumlar aldım falan Ve inat akşama da şey Programım vardı Portex'te çıkacaktım Hı -hı. ama Ee, gerçekten herhalde sağlam yorgundum Ve sağlam bitmiştim ee, İzel çıktı benim yerime Teşekkür ederim herkesin ilgisine alakasına Sağ olun Fatma Noğol Koç Kutsu abi seni çok seviyoruz demiş ee, Program yayınlanmayınca çok korktuk Bir şey falan oldu diye çok şükür Bir şey olmamış iyisin diyorlar İyiyiz canım sağ olasın Fatma'cığım Teşekkür sağ ederim olsun. Kayseri'den yazıyordu Program Elin... <gülüyor> Yayın, program yayınlanacak. ilerki haftalarda e, yayınlanacak. Bağıntımız da çektik. Onun da montajı yapıldı. olacak yani. Herkes... Elif Karaca albümü çok beğenmiş. Sağolsun. Bircan Ceylan Lüleburgaz'dan e, yazıyor. Abicim hızına yetişemiyoruz demiş. maşallahım var. Bircan <gülüyor> sen de çok hızlısın. Dün telefonunu açamadım canım kardeşim. Bizim sitemizin Kutsi.tv'nin e, Bircan kurucularından Hı -hı. E, ve e, Gamze'li sendromlar e, fan kulap olarak geçiyorlar ve onunla baş, başı çeken elemanlarından. Hı -hı. Çok tatlı çok Çocuklar. E, ruhlarının güzelliği yüzlerine vurmuş Bu arada bütün Gamzeli sendromlara buradan selamlarımı yolluyorum İşte onlardan e, biri Almanya'dan Senem e, Seni çok ama çok seviyorum demiş <gülüyor> Gamzeli sendromlar için son mektubu canlı söyler misin demiş Tabii ki söylerim Zaten e, programın ilerleyen dakikalarında evet. ben gitar aldım geldim Burada canlı canlı yapacağız yani Hani şimdilik albüm soundını dinletiyorum ama Burada e, böyle bir samimi ortamda tabii ki samimiyet gerekiyor Gitarım alacağım, canlı canlı söyleyeceğim, ne isterseniz söyleyeceğim. Siz gönderin istekleri. Hatta ikinci bölümde telefon bağlantıları da olacak. Onu söyleyeyim. E, 17 haberlerin ardından telefon bağlantıları olacak. E, mesajlarını okuyamadıklarım, e, yayınımıza bağlanırlarsa en azından e, birebir öyle kısa sohbetlerde yapacaklar. Sevgili Merve. Kutsu abi albüm bomba gibi geldi gerçekten bu bambaşkaydı şarkılar Teşekkür süper ediyorum. senin yazdıkların bana daha anlamlı geldi demiş <gülüyor> parçaların çoğu doğru ona katılıyorum seni çok seviyorum demiş abicim. Teşekkür ederim sağ olasın güzelim benim ben de seni seviyorum. Setenay Bengisu Kıbrıs'tan. Kıbrıs'tan evet. Evet albüm... artık ben bizim sitede 10 bin kişi var yaklaşık 1 bir buçuk bir sitede hmm. 10 bine yakın insan var onların hepsini hemen hemen artık ezberliyorum yani. Valla harika bu Sevgili Tuğçe e, Samsun'dan Setem'e öpüyorum seni Allah'a emanet ol. Selam Kıbrıs'a Başarılar diliyorum demiş Sevgili Tuğçe, Samsun. Tuğçe Samsun'dan Samsun'a da sevgilerimizi yolluyoruz Tuğçe'ciğim Sağ Kerser, olasın bakalım ne demiş e, Abicim Beni gülümseten bir meleksin demiş Gülmeme tek sebebsin. Şu an altta fondaki parça Bir radyo programında Gamzeli sendromlardan gizem şey Hı. demişti. Sen beni gülümseten bir meleksin, hayata bağlı kalmama tek sebepsin. Lafını da ben çıkardım. Sen dedi, bizi dedi gülümseten bir meleksin. Sonra da ben yazdım, şarkıyı devam ettirdim. Ama şarkı Gamzeli sendromlar kadar e, benim 7 e, aylık meleğime de gitti. E, Onun içinde tamamen toplamış olduğum şarkıyı hı hı. çünkü şarkının orta B bölümünde en önemli sözlerden bir tanesi ve hayatta herkesin kendinden bir şey bulması gereken sözlerden bir tanesi hayatın gerçeklerine dair bir cümle. Hı hı. Ecel kapıyı çalmak zorunda kaldığında bana son sözün ne diye merak ediyorum. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında seni cennetin kapısında bekliyorum diye bir şarkı. O zaman Herhalde bunu çalıyoruz değil mi? Evet Ertan. dinleyelim. Ses, 17 yani. haberlerinden sonra biz burada olacağız. Telefon bağlantılarıyla da dinleyiciğimiz yayında olacak. Kaybedecek zamanımız yok sevgilim. Bizi bundan sonra mutluluk ifade ediyor. Bırak bizi kendi halimize. Aşka boçlu kalmayalım. Ayrıldığın esiri olmak yerine her saatlerdeki kafasız yanana kalalım. Benim senden başka kimin? ki rüyalara kanma Ezel kapıyı çalmak zorunda kaldım Bana son sözün ne diye merak ediyorum Hangi acın gerçekleriyle karşılaştım Gemeran gidiyor. Hayatın gerçekleriyle karşılaştığında zamanımız yok sevgili. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Sevgili Kutsi bugün bizimle sevgilinişler bambaşka albümüyle. Ve bu bölümde telefon bağlantıları da alacağız. Ama öncesinde istersen sevgili Kutsi. Canlı bir eser ee, yapalım mı ne dersin? Canlı tabii ki seve seve. Tamam, canlı bir eser yapalım ardından telefon bağlantılarını başlatalım. Tamam. Ee, şey istemişlerdi Erkancığım son mektubu canlı çalar mısın demişlerdi. Evet, çalarım tabii. Ki. Lütfen. Aşıkların mahvolduğu bir şehirde Kendi payıma düşeni yaşıyorum Sensizliğin dünden büyük gücüyle Adım adım bu engini yaşıyorum Bugün senden vazgeçiyorum Gözyaşlarına gidiyorum Kemizden birisi acı çekecekse kendimi fedai ediyorum. ve maalesef son mektubunu aldım içinde ben ilgili bir çok şey var hatırlarlara daldım çok geçmeden karar aldım. Ben karar aldım Kalbimde hala Sana dair bir şey var Böyle gidiyor şarkı oldu. Teşekkürler ağzına sağlık 0212 alan koduyla 467 37 70 0212 467 37 70 Canlı yayın telefon numaramız Evet Bu arada e, Ferahbaşı Trabzon maçı da 1-1 e, Trabzon Spor. şimdi bir gol attı Onu da duyurmuş olalım Ve hattımızı açtık arkadaşlarım bağlayacaklar. Ee, özellikle müzik dünyası bugünlerde hareketli bir e, evet, dönem yaşıyor. Evet. E, Birçok albüm çıkıyor. Biz e, şirket olarak da zaten şey e, o hareketliliği imza attık. Yani Paul Production'dan biliyorsun benimle birlikte aynı gün Hande Yener çıktı. Evet. Sonra Bahan'ın albüm çıktı. E, İzel'in albüm geliyor. Samin'in projesi bitmek üzere. Berkay sıfır bir isim. ...çok sağlam bir albümle... ...peki Gizeli'nin albümü geliyor dedin hatta geldi... E, ...halk müziği ve sanat müziği eserler evet, var... ...çok güzel bir proje... ...birçok sanatçı da e, bugünlerde... ...işte Işın Karaca Arabesk şarkıları... E, ...yorumladı... E, ...yine bazı isimler... ...yani e, pop müziği seslendiren ama... ...halk müziği ve sanat müziği... E, ...söylüyorlar... ...sen nasıl karşılıyorsun bu durum... ...mesela önümüzdeki yıllarda sen de farklı bir tarzda... E, ...albüm yapmayı düşünüyor musun... ...planların arasında var mı öyle iş bir... Ee, şöyle bir şey var zaten ben albümler içerisinde e, albümler içerisinde elimden geldiğince hani kavru e, şarkılara eski şarkılara özen göstermiştim Hı -hı. söylemeye çalışmıştım yani ama e, bu albümde öyle bir şey yapmadım çünkü herkes Kutsi, senin şarkılarını çok istiyoruz çok dinlemek istiyoruz ne olur bizim için o yapmış olduğum iki o repertuardan albümde çok yer ver Hı -hı. bu albümde de gerçekten ona yer vermeye çalıştım yani 6 tane şarkıya imza attım Öyle projeler olursa ileride ben de öyle bir şey yapmayı düşünürüm yani çünkü ben çok eski Fikret Kızılok şarkılarını çok seviyorum. Peki birçok Taşkın şarkılarını çok seviyorum. Belki öyle bir konsept öyle gitar samimiyetinde bir şey çıkarabilirim ya. Yani. Şimdi mesela birçok meslektaşımla bu konuyu konuştuğumuzda ortak bir kanı da ortaya çıkıyor. Acaba son yıllarda artık yeni bir şey üretilemiyor mu? Çok mu tekrar düşüldü de insanlar böyle eski eserleri okuyorlar? Olabilir mi böyle bir şey? Ya, bilemiyorum. Sonuçta bu şarkılar ve albüm bir kıyafettir yani. Zaten Baha'nın yapmış olduğu şeyler de belli. Baha e, kendi bestelerinden de seslendirdi. Hı hı. Diğer sanatçı arkadaşların bestelerinden de seslendirdi. İzel e, aynı şekilde e, pop müziğinin e, gelmiş geçmiş en iyi seslerinden bir tanesi. Ve e, şu anda o kıyafetler o e, iki sanatçı e, ya da çok e, olmuş durumda, yakışmış durumda. Çok güzel bir proje. Yani İzel'in albümünü ben e, dinledim. Ee, olağanüstü e, performansta söyledi çok güzel şarkılar var. Peki. Çok güzel şarkılar var. Telefon bağlantılarımız başlasın. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba Erkan Bey. Nereden arıyorsunuz? Ee, Adana Ceyhan Mustafa Yalnız. Mustafa Bey lütfen hemen e, kısaca konuşunuz çok Hala. çünkü hatta ee, bekleyen var. Buyurun. Buyurun. Ee, benim soracağım şey sordunuz Erkan Bey. Eee Bey merhaba. Merhaba nasılsınız? Çok teşekkür ederim ee, sağ olun siz nasılsınız? Allah iyilik versin ee, iyidir vallahi. nasıl olur? Allah iyilik versin. Ee, albümünüz çok güzel olmuş. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Allah razı olsun sağ olun. Bahat açık olsun böyle bir ortamda albüm yapmak çok zor. Çok. İşiniz rast gelsin. Çok ol, çok teşekkür ederim sağ olasın. Sizden Erkan Bey sizin de böyle güzide sanatçıları bizde buluştuğunuz için size ayrı yatan çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz Mustafa Bey. Sağ olun, iyi günler diliyoruz. Ben e, erke, e, bir tane sıradaki parçayı çok sevdiğim, Tabii. tamam da radyo yerine yeni, yeni tanışan bir insana hediye ediyorum. Tabii ki. Saygılar sunuyorum efendim. Saygılar sağ bizden Hayır. sağ olun. Görüşmek Teşekkürler üzere. Teşekkürler efendim. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba, iyi günler. Merhaba Kutu abi. Merhaba. Gizem. Kim? Gizem. Gizem Gizem ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın Kutlar abicim? İyiydi tatlı şey nasılsın bakalım ya. Çok şükür iyiyim. Gizem sen bizi gülümseten meleksin diyen işte Gizem. Hmm. Gamze'li sen normalde. O ses her yerde tanıyorum artık. Teşekkür ederim. Dün go kart teklifimi kabul ettiğin için teşekkür ederim ayrıca. Go kart iyi bir pilotumdur bak dikkat et. Ben ne ayrıca hiç şeklim, yani şeyin olmasın Kutlar abicim. <gülüyor> tamam süper. Peki Gizem çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hoşçakal. İyi bak kendine Gizemciğim. Sağ olun Kutu Teşekkürler. Alo. Merhaba. Merhaba. Siz nereden arıyorsunuz? Balıkesir Edir'im. Tuğba Nayman. Buyur sevgili Tuğba. Sen de lütfen Tuba, kısaca. Tuğba Nayman. Tuğbacığım nasılsın? İyiyim. Kıçıcığım sen nasılsın? İyi Bir tanem sağ ol. Nasıl keyifler? Çok iyi. Çok heyecanlıyım. Her şey yolunda o... mı? Evet. Ne soracaktım ben? E, Banaıkesir'e konserini olacak mı? Olacak inşallah. Geleceğiz. Tamam bekliyorum. İnşallah. E, ben başka mı girecek yoksa sen konser olarak Ee, bambaşka da gelebilir. Ben zaten konser olarak da biliyorsun. Çok e, yoğun bir tempomuz oluyor. E, evet. Mutlaka o taraflara uğrayacağız yani. Tamam bekliyorum. E, tüm gamzeri sendromlara selam yolluyorum. Ben Yine de sizlere. Ticilere, yardımcılara, <gülüyor> Burcu, Bircan'a hepsine çok selam yolluyorum. Sağol güzelim benim. Çok teşekkür ederiz. Sen. Kendine iyi bak. Peki, çok de. teşekkürler. Hoşçakal. telefonlarımıza bir süre ara verelim. Hemen albümden dinleyelim. Telefonum mı kilitlendi? Erkan. Telefonlar çok çünkü arkadaşlarıma verdiğim bir not üçer üçer bağlasınlar. Çünkü bu sefer süper, şarkılara fırsat kalacak. ne var çalmadığımız? Şimdi biz hani böyle şarkılarla bir yerlere geliyoruz. Hani popüler olmaya çalışıyoruz Hı -hı. hani bir yerlerde tutun ediyoruz falan ama sizin dünyanızda da Ee, popülerlik ve e, yıldızlaşma söz konusu tamam, mı? onlardan bir tanesi de sensin yani bunu söyleyeyim. Eksik komp. geçemeyeceğim. Sen de Aysa Teşekkür din. ediyorum. Hangisini dinleyelim Kutusu? Hangisini dinleyelim? Ee, zor olsa da gelsin iki numaralı parça. İlk klip parçamız söz müzik bana ait. Türay'ı bak yönetmenliğindeydi. Albümde yine güvendiğim şarkılardan bir tanesi. Peki dinliyoruz eserin biçimiyle beraber hattımızı tekrar açacağız. Üç dinleyicimiz daha yayında sevgili Kutsi ile küçük bir sohbette bulunacak. ...bambaşka albümünden... ...bu güzel eseri bizlerle paylaştı... ...ve albüm Pol Production. Production... ...etiketiyle çıktı... ...Pol Production, Polat evet. Yazi... ...o da bayağı başarılı bir arkadaş... Mix by Polat Yazi, <gülüyor> çok çok... ...yani e, Polat zaten işin, e, işini çok seviyor... ...ve e, yapmak istediği her şeyde... E, Ayrıntılara çok önem gösteriyor ki mükemmellik de ayrıntılarda gizlidir. Böyle olmasaydı... İnceleyip sık, tıkıyor, sık dokuyor ve ee, dua ediyor. Türkiye'nin önde yani giden sanatlarını birer zaman kutlayamaz. diyor ki hepimizin yolu her şekilde ee, açık olsun. Allah izin verdiği sürece. yani. Alo. Merhaba. Merhaba. Şey ben Kutsi'yle görüşecektim. Tabii nereden arıyorsun? Kocaeli. Kocaeli'nden Adın da... telefonun öbür ucunda burada ben Kutsi. <gülüyor> Kutsu abi. Hıh. Ay ben seni çok seviyorum. Bir tane benim teşekkür ederim. Bu, bu ses ne böyle? Şey kusar bir ya bu albümün gerçekten çok başarılı. Yani senin benim kalbimde çok ayrı bir yerim var. Gerçekten mi? Evet yani sen orada olmayı gerçekten çok hak ediyorsun. Teşekkür yani benim, hani ilk e, göz ağrımsın. Yani ilk hayran olduğum kişisin Çok teşekkür ederim bir tanem benim sağ olasın Sonra İnsan başkaları mı? da oldu mu? Yok ilk, ilk <gülüyor> Peki çok teşekkür <gülüyor> ediyoruz Abi, Hatta başka şey bekleyenler de var ama Buyur söyle şey, e, yani, Hangi şarkı yaparsan yap Veda filmi benim en fuzarı şarkı. Veda filmi aynadaki evet. yüzündeki parça Güzel şey, e, Onun için beni, e, benim için söyler misin onu? Bir tanem ben şimdi yeni albümden sana güzel şarkılaştıracağım Çok güzel şarkı seçmişsin ama e, Vaktimiz olursa o şarkıdan böyle bir kubule Sana e, göndermeye çalışayım Tabii kutu ağabey Çok teşekkürler Görüşürüz. hoşça Aksın kal. Seni. Ben de seni canım benim iyi bak kendine Alo. Alo Buyurun. Merhaba, merhaba siz nereden arıyorsunuz Ben arıyorum. Erzurum'dan arıyorum Selam evet. Erzurum'a Teşekkür ederim Erzurum'dan da size selamlar Nasılsın Kutu Bey İyiyim, teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum? Ben Sena. Sena. Evet. Sena abicim nasılsın? İyiyim, sağ ol. Nasılsın? İyi, bin şükür vallahi. Koşturmaca. Yani Allah'a versin. Yoğun bir şekilde koşturuyoruz. Bugün ben Naevin ismini aldım. Çünkü aldın mı? çok beğendim. Sen bugün aldın. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Yani bu kadar onun burada bir hava vardı Hatta hatta annem sırf sizin aldınız almak için aşağı indim aldım Canım benim, gel. çok teşekkür ederim ya. İnşallah beğenirsin halimi. Çok çok beğendim. Hemen taktım dinledim hatta hepsini. <gülüyor> Sağ olasın. <gülüyor> teşekkür Ama ederim. Senin hem Büyük Fırat şarkım 20 yaşta mı? Bombaşka şarkısını Çok beğendim işini. Sağ ol canım benim. 20 yaşta. 20'li yaşlardaki bu şiir olmuş. Çok beğendim yani. Sağ olasın. Peki Sena çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Hoşça kal. Son telefon şimdilik. Alo. İyi günler. İyi günler efendim. Buyurun. Ben Trabzon'un arıyorum. Burada Trabzon'un golü hayırlı olsun. <gülüyor> Trabzon 2-1 öne geçti. İkinci gol geldi vallahi. Teşekkür ederim. Ben e, sizi eleştirmek için arıyorum. Buyurunuz. E, i̇lk yarıda ben maçı seyrediyordum Aralarında da Evet. İlk yarı bittiğinde ben direkt kanal 7 dinleyiciyim. Ben yıllardan beri. Evet. Direkt televizyonu kapadım. Direkt kanal 7 e, radyoyu açtım ben. Evet. Orada bir şeyi kelime kullandım sizi işte. Her zaman işte Fenerbahçe mi alacak, Karaban takımlarda alsın gibi. Hayır, hayır, her zaman Beşiktaş mı alacak dedim, şampiyon fark etmez, olacak. Hayır, et etmez yani sonuçta Karaban takım dediğiniz sizin Trabzonspor değil mi ya? Yani? Trabzon'u kastetmedim, Fenerbahçe'yi de kastettim, Trabzon'u da kastet. Yani biraz da biz alalım anlamında. Hayır, o kelime ben e, ya, yanlış olduğuna inanıyorum. <gülüyor> Sizi bu konuda eleştirmek istiyorum. Peki, teşekkür ediyorum ama yanlış anlamışsınız. Yok hayır, bir de e, konunuzu Ee, başarılar biliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sevdiğimiz, dinlediğimiz bir abimiz. Sağlığı. olun. kalmayın. Takipçisi, yani. Şimdi i̇yi günler o, diliyorum. İyi günler deriz. Garibanlık konusunda burada öylesin. Yani cümle cümlenin içerisinde kuruldu ama hani takımlara hitap bir şey olmadı. Kutsi ben bu arada. Nasılsınız? Kendi, kendi üzerime aldım onu. Yok yok var. öyle öyle almayın. <gülüyor> <Sen> <gülüyor> ben yıllardan beri radyo 7 dinleyicisiyim. Arkadaşlar ee, arkadaşlarım hatta, hatta arkadaşlarım kapadık. Ben bilhassa Peki. 9.3. Bizim burada 93'tür. üçtür. Doksan açarım ben... Ya, süpersiniz, hangi, süpersiniz. Hangi şey olursa olsun dinlerim o. Peki çok teşekkür ediyoruz. Biz, biz Hoşçakalın efendim sağ olun. Peki e, şimdi 20'li yaşları dinleyelim mi? Dinleyelim ya yani, 20'li yaşlar güzel. Ne be? anlatıyor burada eserimiz? 20'li yaşlarındaki yaşamış olduğu her şeyi anlatıyor. O zaman bize Aşkı, sevgiyi, bana. tutkuyu, acıları, hüzünleri, gülmeleri, gülüşleri... Tanzer Gümüş'e teşekkür ediyorum İyi bir müzik adamı iyi bir müzik öğretmeni hı hı. Ee, Ve aynı zamanda iyi bir baba Onunla birlikte e, yaptık bir şarkıyı Ama onun katkıları daha çoktur yani Pekala eserimizi dinliyoruz ardından devam edeceğiz Sadece bilmeni istedim ki sen 20 yaşlardır. En güzel şeydin ve hala benimsin Sadece bilmeni istedim ki sen yirmi yaşlardaki En güzel şeydim ve hala benimsin. Telefonda 30 yaşımın ilk sabahında. Geçenlerde eski bir dostu aradım seni sormak için. Önce sustum. Bir şey söylemedi seni üzdüğüm için. Oysa sadece bilmeni istedim ki... ...sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin. Sen 20'li yaşlarındaki en güzel şeydin. Yüzünde sensizliğin acısı. sen yerimi yaşarsan olur ki en ve hala benimsin. bugün bizlerle sevgi dolu işler Arkan'la çok canlının stüdyo konuğu hattımızı tekrar açıyoruz. İlk bölümde bir sohbet ettik. İkinci bölümde sevenlerin seninle minik sohbetlerde bulunuyorlar. Ne güzel. Alo. Sağ olasın. Merhaba. Merhaba. Ne neden Ben Rize Ardeşen'den, Zeynep'cığım Gamzeri sendromlardan. Nereden? Rize Ardeşen. Rize Ardeşen'den, evet. Gamzeri sendromlardan. İsminizi evet. alabilir miyiz? Zeynep Zeynep'cığım. Zeynep'cığım nasılsın Kutsi ben? İyi, kuşu abicim. Sen nasılsın? Bin şükür sağ olun. Nasıl keyifler? Çok iyi abladım. Abicim, seni duydum çok iyi oldu. <gülüyor> Biz de iyiyiz valla burada. Nasıl güzel geliyor mu sesimiz? Evet abicim, sana bir şiir yazdım. Okumak istiyorum izninle. Hemen. Çok kısa olsun ama hatta bekleyenler var. Güneşin doğuşunda dünya aydınlanır. O güneşin adı sensin. Gecenin karanlığını aydınlatan aydır. O ay sensin. Umutsuzluk içine yine umutlandıran yine sensin. Gülücükler yükselir. O yüzünde gamzeler oluşur. O gamzenin adı yine sensin. Acıyı bal eyledin. O balın adı yine sensin. Ne gülü, ne gülüşün var? Ziyana bedel. Hacıya'nın adı yine sensin. Ölüme hiç düşünmedim. Beni hayata bağlayan yine sensin abicim. Seni çok seviyorum. Allah seni var ya. Öldürdün bizi burada ya. Abicim seni gerçekten çok seviyorum. Senin için ölmeyi bile güzel alırım. Allah korusun canım benim daha yazı yaşa ne güzel ya güzel sağlıklı günler nasip evet, etsin Allah'ım. Çok Allah teşekkür sana. ediyoruz. Hoşça abicim rüzgar kardeşine gelir misin? Rüzgar kardeşine, kardeşine gelir gelirim inşallah konsere sen de gel mutlaka tamam mı? Ne zaman geleceksin abicim çok önemli <gülüyor> çünkü bu benim için. Bilmiyorum bir tanem de işte orada konserlerimiz hangi tarihte ne zaman ne şekilde gelirsem konsere mutlaka gel bekliyorum tamam mı seni? Teşekkür ederim abicim. Allah emanet ol. Alo. Alo. Merhaba. Tam dönüyorum. Biraz telefona yaklaş. Hemen görüşebilirsin. Buyur. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum? Ben Merve. Merve, nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Şu an çok heyecanlıyım. heyecanlar titriyorum inanın. Heyecanlanmışsın mı? Hani aksine bir derecede heyecanlıyım. Ders çalışıyordum. Ders çalışmayı bıraktım. Sizi dinliyorum şu an. Tamam, birazcık ara vermiş oldun ama derse yani... derse devam et olur mu bizden sonra? Olur. kendinize çok iyi bakın çok sen de sen de aynı şekilde çok teşekkür ben de aynı şekilde sesin çok güzel geliyor iyi dersler sanatçılara da de başarılar diliyorum sağ olun canım benim sağlıcığın son telefon alo alo buyurun iyi günler teşekkürler e, nasınsınız Kutsi Bey İyiyim teşekkür ederim siz teşekkür ederim ben de iyiyim Vallahi düşürünceye kadar canımız çıktı yani <gülüyor> sağlıcığın Erkan Bey, Bey de bu arada selamlar hayırlı yayınlar diliyorum biz kiminle görüşüyoruz Melis ben Melis nasılsın İyiyim teşekkür ederim siz İyi Kustu Bey bu albümümüz gerçekten beklediğimize değdi. Değdi mi? Değdi. Ee, diğer albümleriniz de süperdi. Ama e, bu albümümüz gerçekten adı, adı gibi bambaşka yani. Sağ sağ ol. Teşekkür ederim. Ya işte elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım valla. Geçen yani... albümde de e, son perde aynadaki yüzünüz karşılığı benim. Ama bu On... albümde de zor olsa da kapımı, ça e, kapımı çal kapımı son çal. mektup. Özellikle tören. Tören. Yani ayrım yapamıyorum ama hepsi ol, çok güzel. Sağ ol, sağ valla çok güzel şeyler söylüyorsun. Bu da beni çok mutlu ediyor. İki senedir beklediğimizde e, değdi yani. Değdi. Fazla sıcağın. Nereden arıyordun sen Melis? Beşiktaş'tan. İstanbul Beşiktaş. Evet. Peki ya teşekkürler. Sıkay bomba gibi. Sağ ol, eksik Peki, olma. Sevgili Melis çok teşekkür ediyoruz. Sana. İyi bak kendine. Teşekkür ediyorum, hayırlı yayınlar. dilerim Hoşçakal, çok teşekkürler. Peki e, yine bir eserle daha devam edelim. E, ne çalmadık? B Harekette bir şarkı çalalım. Bambaşkayı sona saklayalım. Tamam. Ee, kiracı'yı çaldık. Kısmetine güvene çaldık. Boya... Boyayı çalalım. Evet boyayı çalalım. Suat Aydağ'ın Ay aranjisiyle gelsin 3 numarada. Soner Sarıkabadayı Söz evet. Müzik. Benim çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Bu da büyük ihtimalle yazın radyolarda en çok çalan şarkı İnşallah. Olur. İnşallah. Dinleyelim ardından son bölüme gireceğiz. Tamam. Kupası'nda Trabzonspor aldı. Üç bir Fenerbahçe'yi mağlup etti. Bir Fenerbahçe olarak Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Ben de bir Beşiktaşlı olarak Trabzonspor'u tebrik ediyorum Vallahi Gerçekten ezdi Fenerbahçe'yi. Biz buradan ara ara baktık şöyle bir maça değil mi? Ya e, baktık evet. Ama işte... E, ...güzel maçtı. Güzel. Peki e, şimdi... Senin bir dönem e, özellikle Doktorlar dizisi çok sevildi. E, çok. Çok reyting aldı ve çok da tutulan bir dizi oldu. Çok. Ama hemen ardından Kahramanlar e, o kadar tutmadı. E, erken veda ettiniz. Niye öyle oldu? Bilmiyorum ki. Ben benim... Benim gücümden değil. <gülüyor> Allah benim <gülüyor> yok diyorsun. Ben bir şey yapmadım abi. <gülüyor> Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdim. Ben önleyici hizmette bir polis memurunu canlandırdım. Öbür tarafta da bir beyin cerrahı doktoru canlandırdım. Her evet. iki mesleğinde ne kadar kutsal olduğunu Hı -hı. ve her iki mesleğe e, ne kadar saygı duymamız gerektiğini özellikle e, tabii ki doktorlara... E, E, saygımız sonsuz onların ellerinde hayatımız ama özellikle e, Türkiye Polis Teşkilatı'na e, ve emniyete, emniyet müdürlüğüne hmm. bir lafım var ki Allah onları başımızdan eksik etmesinler. Evet. Yani Biz Doğru, hepimiz, hepimiz Allah'a emanetiz ama bir, bir yerde de Allah'tan sonra onlara emanetiz. Evet. Ardından da e, korolar yarıştı ve sen orada şeflik yaptın. Ben korolar çarpışıyor. Çarp evet. e, benim de ...sıkı takip ettiğim bir... Çok güzeldi bir... o program evet, ya çok, çok neşeliydi evet... ...medya yapımın çok güzel e, işlerinden bir tanesi yine... ...yine bir gol programı Ve Senin yani. koro birinci oldu... Benim Malatya korosu e, birinci oldu... ...Malatya korosuyla da e, sık sık bir araya gelmeye çalışıyorum ama... ...şu aralar gerçekten hepsi hani telefonları açıyorlar... mesajı üstü pek hmm. koşturmadan onlara dönemedim... ...o Malatya'nın yeri bende apayrı çünkü... ...doğduğum yer... Ee, okul projesinde okul gönüllüye yaptırılacak inşallah şimdi Hı -hı. şu otobüs içerisinde de sana şöyle bir şey söyleyeyim o yarışmadan biz sadece bir şarkıyı e, kaydettik ve yayınlarımızda Argo anlımı e, evet. yayınlıyoruz kullanıyoruz da çok keyifliydi. Olmasaydı ayrılık olmasaydı Argo <gülüyor> olmasaydı anlatyalım. Ne güzel türkü değil çok mi? Keyifli. Çok keyifli. Bir de koroda çok güzel oku düşün yani onu okuyan birçok sanatçı var ama biz özellikle o korodan Koro, Koro bir de şey çok sağlam okuyor onu ya evet. Koro da sağlam sesler Çok özledim biliyor musun şimdi onları hatırlattım bana İnşallah gideceğim Malatya'ya Malatya'ya hmm. e, konsere de gideceğim Peki yine e, Birkaç telefon alacağız ve bitireceğiz Onu söyleyeyim e, ya Bu arada Erkan'cığım lafını kesiyorum Estağfurullah. E, Bana çok güzel bir sepet geldi Sepetin içi Güzel süt ürünleriyle dolu ve şöyle yazmışlar. Değerli sanaçımız kudsi sana hayatında başarılar dileriz. Ee, başarılarla dolu devam etmesini dileriz. Özpey ürünleri ve keyifli kahvaltılar diler demişler. Vallahi Özpey e, süt ürünlerine çalışanlarına ben teşekkür ediyorum eksik olmayın. Ee, birazcık da karnım kazanmıştı <gülüyor> utanmasam açacağım çok lezzetli görünüyorlar. <gülüyor> Tekrar teşekkür ederim eksik olmasınlar ya. sağ olasın. Evet programımızın sponsoru Özpey peynirleri teşekkür ediyoruz. Telefon alalım bitirelim tamam. programı. Alo. Alo günler. Buyurun. Ben İstanbul'dan Tuğba. Buyur Tuğba hemen kısaca senin de cümlelerini alalım. <gülüyor> Kutsi konuşabilirsin. Merhaba Kutsal ben nasılsın? Yiyim Tuğbacığım sağ ol sen nasılsın? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Nasıl keyifler? İyi. Canlı yeni bağlamak için öyle çok uğraştım ki. Sen de düşürdüm konuşmak için. Sağ ol canım benim teşekkür ederim. Her evet. şey yolunda gidiyor mu? Evet her şey çok oldu. Öncelikle yeni klipimiz ayırdı olsun. Zor olsa da iyi beğendin mi? Evet gerçekten çok güzel olmuş. Bambaşkaya da geldi klip. Evet onu da ben aslında bekliyoruz. O da yayınlanacak inşallah. Peki bir dinleyicimiz daha var onu da alalım programı çok bitireceğiz. Çok öpüyorum onu, seni. Ben de öpüyorum kusura. Tuba'cığım iyi bak kendine Sağ ol canım. Hoşçakal son telefon artık alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Nereden? Ben Van'dan Seda. Buyur Seda son dinleyicimiz sensin. Lütfen kısaca konuş biz de adına bana, veda edelim. kocaman sevgiler yolluyorum bana. Kutsi ben nasılsın Sedacığım? İyiyim Kutsi sen nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Nasıl keyifler? Çok iyiyim. <gülüyor> Çok heyecanlıyım ben <gülüyor> <Van'dan>. <gülüyor> Ben bunu anlamıyorum. Bak o kadar güzel o kadar samimi bir program var ki burada. Erkan öyle. Ben de sen zaten öyle hani heyecanlandıracak bir... Zaten kendim heyecanlı yapıyor sahibim. Senin de sesin öyle gelince... Rahat, ol, rahat. Elim ayağım titriyor Elim ayağım titremesin şöyle diyeyim sana nasıl gidiyor hayat her şey yolunda mı? Valla hayat süper iyi gidiyor İyi süpersin neler ben yapıyorsun? Çok çok iyiyim İyisin <gülüyor> Albümü evet. dinleme fırsatın oldu mu? Ee, hayır e, albümü dinleme fırsatı Peki şarkıları dinledin mi? Bir yerde gördün mü? Birkaç şarkı. Ee, evet radyo yedide sürekli şarkıların çalınıyor ya Sürekli radi... dinliyorum <gülüyor> Onu duyuyordum ben de işte dinliyorsun. Beğendin mi? Çok beğendim. Sağ ol eksik olma. Peki sevgili Seda teşekkür ediyoruz sana. Bana gelmeyi şey. çok istiyorum biliyor musun Sedacığım ya. Ee, Yok kesinlikle. Çok. Çünkü bir, birkaç arkadaşım da orada e, tavsiye etti ve özellikle gidip orada Van kahvaltısı yapmak istiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bak çok meşhur. Çok meşhur. Evet çok... ben de duydum. Peki çok Büyüklerimize teşekkürler. Büyüklerimize saygılar. Bütün annelerin anneler günü kutlu olsun. Van'da herkese selam. İyi bak ya anne Sedacığım. Hoşça kal. Teşekkürler. Ben Sağ Ben de öptüm varım. Evet sevgili dost Kuseciğim teşekkür ediyorum. İyi ki geldin. 4 sene aradan sonra birlikte olduk ama e, bir daha bu kadar arayı uzatmayalım en kısa zamanda. Mesela sonbaharda. Biz projelerimize sıkı bir şekilde devam edeceğiz Polat Yağcı'yla. Pol production imzasıyla çıkacak bundan güzel. sonra albümler. İnşallah en kısa zamanda yine böyle güzel sohbet, güzel programda bir arada oluruz. Herkese teşekkür ederim. Emeği geçen herkese. Dinleyenlere, bize telefon açanlara, mail atanlara bütün herkese ulaşamasak da yetiştiremezsek de herkese teşekkür ederim. Siz hayatın bütün güzelliklerinin en iyisine layıksınız. Onu hiçbir zaman unutmayın. Diyecek bir şeyim yok. Özpey sütüründe ne de teşekkür ederim, sağolsunuz. Bugün de doyurduk karnımızı, çok şükür. <gülüyor> Peki sevgili Kutucucum, sağ ol tekrar, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, sağolsun. Sevgili arkadaş. dinleyenler, önümüzdeki hafta baha yeni albümü ile Erkan çok canlı olacak. Haftaya çarşamba buluşmak üzere. Hoşçakalın, Allah'a asmalım. <gülüyor> I'm so